Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açıkladığınız kanusla güreşteyiz. Uzun zamandır güreşiyoruz kelimelerle, kelimelerle savaşımız devam ediyor diyormuşum. Didemciğim iyisin. İyiyim Keremciğim, sen? İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Yine bir pazartesi, hafta başı, herkesin iyi haftalar dileyelim. Kamusla Güreş e, programımızın sosyal medya hesaplarını hemen hızlıca bir hatırlatayım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var, Twitter adresimiz var, aynı zamanda Instagram adresimiz var. E, efendim Podcast kayıtları var tabii, tüm... Podcast kanallarında mevcut olduğumuzu tekrar bir hatırlatayım. İsteyenler, dileyenler geçmiş programlarımızın kayıtlarını bu podcast kanallarından dinleyebilir, ulaşabilirler. Evet, böyle kelimelerle, anlamlarla, kökenlerle ilgili meraklı eşinizle, dostunuzla da paylaşırsanız ayrıca memnun oluruz. Evet, bu haftaki dinleyici ve destekçimiz Gülis Kaptan'a da Ayrıca teşekkür ederiz. Evet, sevgili dostumuz evet. her yayın dönemi bir destek atıyor en az. Sağ olun, eksik olmasınlar efendim. Programımıza evet, çok sağ olun. Şimdi e, bayağı uzun haftalardır barda işte kupa, kade, maşrapa, piyale neydi bir altılı? Evet. E, e, fincan. Fincan. Fincan, altılı masa, <gülüyor> altılı kelime grubumuz devam ediyor. Artık biraz geçen hafta Didem'cim bir açış yapmıştı. Evet. Sanata dair bir girizgahta bulunmuştu. E, o girizgah üzerine Didem'cim iyice bir dalsın, Bu, girsin. <gülüyor> bugün evet bugün, ağırlıkla... Bugün, bugün Didem'deyiz ben gidiyorum <gülüyor> diyormuşum sevgilisi dinleyenler. Yok yok, yok buradayım. Burada burada. Lafa karışacağım. Bırakır mıyım öyle? Evet, ben bir kaynak buldum o kadar zengin bir kaynak Kerem de bazı paylaşımlarda bulunacak aslında bu kaynaktan bir kere daha anımsatmış olayım. Geçen programımızın sonunda söylemiştim özellikle divan şiirine meraklı olanlar ya da kadehle ilgili böyle beyitler okumak bulmak isteyenler için. E, Dilek Batı İslam'ın e, Divan Şiirinde Kadeh ve Kadeh Redifli Gazeller diye bir yazısı var. E, 2017 Divan Edebiyatı Araştırmaları dergisinde yayınlanmış bir yazı bu. E, çok uzun, kapsamlı e, bir yazı. E, i̇çinden ben hem Kadeh'le ilgili anlama dair bazı bilgiler hem de bazı beyitler seçtim. Beyitleri olabildiğince günümüz Türkçesine çevirmeye de çalışacağım. Ne Öyle dışarı? muhabbetli bir biçimde ilerleyeceğiz. Umarım. Hadi bakalım. Evet şimdi öncelikle e, aslında kadehin divan şiirinde bu kadar çok kullanılışı e, sadece birincil kadeh e, anlamıyla bağlantılı değil. Biraz onu açalım. Yani evet içi kırmızı şarap dolu sırça kadehten bahsediliyor. Ancak bu çok defa sevgilinin dudağına benzetiliyor. Evet. E, sarhoş edici olma ortak özelliğinden dolayı. Ee, onun dışında şekil ve renk bakımından da e, en çok böyle gül, gonca, lale e, benzetmeleriyle kullanılıyor. Çünkü şeklen laleye de çok benziyor kadeh tabii. <gülüyor> ee, hoş, divan şiirinde kullanılan kadehin e, çok yakın zamana kadar aslında bizim bugün kullandığımız E, şeffaf ve ayaklı bardaktan ziyade e, biraz daha böyle kulutsuz fincan gibi bir yapısı olduğunu da bir hatırlatmak gerekiyor. O da var yani. öyle bir. Gördüğünüzde yanlış anlanmasın diyorsun. E, evet yani. E, bir de gerek parlaklığı e, aynı zamanda tabii ki şarabın yakıcı bir özelliği var ve e, bu şarap meclislerinde de elden ele dönmesiyle güneşe ve aya benzetilmesi de çok yaygın oluyor. E, Kadehin, bütün bunlarla sık sık karşılaşacağız. Ben doğrudan bu güneşe ve aya benzetmeye çok yakın bir beyit bulmuşken hemen onunla başlayayım dedim. Buyur. Arada bir sürçili sahne dersek de afvola her ne kadar edebiyatçıysak da gene de Osmanlıcamızda zaman içerisinde bir takım eksilmeler olmuş olabilir diyoruz evet, efendim. efendim ben edevatçı değilim bu arada diademciyim sen de evet evet yani, ben, yani şu ben, da, biz esnafız sağlıyoruz kerapçi efendim şöyle bir beyit eee Luzu Ayş için felekte mihri rahşandır kade Bezmişevde devri daim mahı tabandır kade diye bir beyit var şöyle Yeme içme gününde yani Ruz-ı Ayş denen şey yeme içme günü oluyor. Felek'te e, parlayan güneştir denmiş gökyüzünde. Hmm. Öyle de bir örgü var. E, ve geceliğinde eğlence meclisinde devri daim, daima dönen bir parlak aydır. Hmm. E, çünkü böyle kalabalık insanların bulunduğu bir mecliste elden ele o kadehin geçişi hem aynı zamanda ayın dünyanın etrafında evet. dönüşü gibi bir şey. Evet, hem... bayağı kuvvetli bir simgesellik evet, içeriyor. Değil evet. Değil mi? Evet. Yani parlaklığı hem güneşe hem aya benzetiliyor. Tam yerine oturdu. Sonra bazı E, alıntılarla anlamı üzerinde durmuş e, Dilek Hanım. E, mesela Mütercim Asım 1305 yılında Kadehi anlatırken e, Türkiye'de demiş yani Türk memleketlerinde e, kase ve bardak ve çanak tabir ittiküleridir hmm. diye e, Kadehi tarif etmiş. Üsküre dahi dirler demiş. Böylece Üsküre'yi de sözlüğümüzü alabiliriz. Biraz daha büyüğüne deniyor yalnız bu çanak gibi olanların. Yani demin hmm. açıklamıştım ya hani kadeh, e, ayaklı e, kadeh aklımıza geldi. Çok zor söylemesi. Üsküre. Evet. Evet, üsküre. Sonra e, Steingass 1975'te bu e, Bahsederken bizim topraklarımızda sadece kadeh de değil, fincan, e, kadeh, bardak, kase, herhangi bir içecek aracı e, özellikle daha geniş ve büyük olanlarından bahsediyor. İki kişi için yeterli olanları e, bazı fiillerle anılır diyor e, edebiyatta. Nurşi'den, kesi'den, aşami'den gibi fiillerle birlikte yani içmenin. Çeşitli söyleyiş şekilleri, fincanın içindeki ya da kadehin bardağın içindeki şeyi. Sonra gene anlamla ilgili mesela bunların bir kısmını sen kullanmıştın da sanırım Kerem. Mesela kadehkar. Evet kullanmıştım. Değil mi? Fincan yapana verilen <gülüyor> isimmiş. E, fincan taşıyıcısından kadehkeş ya da kadehnuş deniyormuş. E, ben de kullandım ben. E, bu da şey e, işte fincancı katırlarını ürkütmeye bu durumda kadehkeş katırını ürkütmekte de deniyormuş herhalde diye düşündüm. E Redhaus Lexikon'da e, Barmen'in e, kadehkar olarak eski dönemde e, o zaman Barmene kadehkar dendiği bilgisi var. Sonra biçimsel olarak da fulye çiçeğinle e, zerrin kadeh deniyormuş. E, yani zerrin bir çiçek aynı zamanda. Şekli açısından kadehe de benzediği için ara ara hmm. zerrin kadeh dendiğinde hem çiçek hem kadeh kastediliyor. İkisi birden akla geliyor. E, çeşitli kaynaklardaki bu kaynaklardan biri Muallimnaci, Naciye, öbürü Şemsettin Sami gibi e, kaynaklar. Burada kadehi tarif ederken ağaçtan Topraktan, billurdan yapılmış kase, kultusuz su bardağı, içine müskirat konulan e, küçük bardak tanımları yapılmış. Müskirat da alkolü içeceklere verilen isim. Hmm. E, ayrıca kadeh peyma var, şarap içene deniyor. Kadeh şiken var, kadeh kıran ya da sarhoşa deniyor ki sanki bu. Bunu... Evet onu da kullandım ben. Evet değil mi? Ee, ve 6 lugatinde evet divanla ilgili ayrı açıklayıcı şeyler vardı çok zengindi evet, evet. çok zengindi ee, kadeh yoldaşı da iyi gün dostuna söylenen bir şeymiş Hı. hani sadece birlikte e, içki içmek değil iyi günde anlamında Efendim e, Nişanyan'da Kadeh'in Kadahtan e, geldiği bilgisi var. E, ama Batı İslam e, Latince kaba anlamındaki Kadustan da geldiği görüşünü aktarıyor bu anlamda. Yani Latince Kadus, C ile yazılan Kadus. E, çünkü Şam Arapçasında da Kadus diye bir sözcük varmış aynı anlama gelen. E, ve bizim ülkemizde de tahıl ölçeği olarak kullanılan e, Gadik. Gadih, kadoz ve kodik sözcüklerinin de bu kadus ya da kadusa benzemesi, hani bunu pekiştirmektedir. Artık Evet, geliyordur. Zaten etimolojik kökenlerde bu araştırmaları yapanlar da her zaman bir fikir birliği ister istemez olmuyor. Evet. Aynı kaynakta aslında hani divan denildiği zaman divan şiirinde çok sıklıkla karşımıza çıkan saki var. İşte bu içki sunan anlamında biliyorsun. Hı hı. Ee, çok. Evet. Fartça, e, kadehin işte fartçası cam var mesela işte şiirde sıklıkla işte camı cem olarak da hani karşımıza çıkıyor. Hı hı. E, bu şarap gibi kadehin de mucidinin aslında cem olduğunu inanamıyorum. Bu cemde işte Fatih'in oğlu Cem Sultan'dan bahsediliyor. Ayrıca bazı kelimeler var yine kadeh karşılığında divan şiirinde sık sık karşımıza çıkan rıtıl gibi. Bunları da işte kelimelerimizin arasına sokabiliyoruz yani, aslında. Çok zengin, rıtl böyle evet. bir T, L, -l Y, Y, yan <gülüyor> evet. Rıtl. Evet, rıtl. peymane gibi, sagar gibi, sarak, işte ayak, dolu, bunların hepsi kadeh anlamına geliyor. Aynı zamanda kedu, keşti, çanak, sifal, zevrak gibi kelimeler de var kadehin karşılığı olarak karşımıza çıkan zengin. divan şiirinde Evet. bayağı zengin bir kullanım var divan edebiyatında. İşte aynı zamanda kadehin de i̇şte rengini anlatmak için divan edebiyatında bazı e, kelimeler bazı kullanımlar söz konusu. Mesela camı gülgün. işte gül'den geldiğinden dolayı gül rengi. Evet, rengi. gül renginden dolayı camı zengidar diye bir kullanım var. Bu da işte zerr altın demek biliyorsun. <gülüyor> camı büldür var. işte bu büldür işte şeffaflık, arılık, saflık anlamında belki. Eee işte camı mina da var. Aynı benzer bir anlamı var. E, cam-ı musaffa diye bir kullanım var işte bu musaffa da yine arı saf temiz anlamı var. Zaten safı <gülüyor> içinde barındıran bir sözcük bu evet, musaffa var <gülüyor> çok hoş. Bir de cam-ı cam la lalim var, evet. lal <gülüyor> işte bildiğimiz gibi kırmızı işte rengini anlatmak için de gerçekten kadeğin uygun kelimeler kullanmışlar efendim divan edebi evet, aslında. Çok zengin, Or, Bu <gülüyor> çok seviyorum ben yani. E, sen ayak dedin kadehin anlamlarından biri. Bu e, ayak aynı zamanda divan şiirinde tevriye olarak kullanılıyor. Yani tevriye böyle e, daha uzak bir anlamını kadeh diyeceğine ayak diyerek kadehi kastetme e, bir tevriye sanatı oluyor. E, o şekilde karşımıza çıkıyor. Bir de kadeh duası varmış. Hı hı. E, Hazreti Peygamber'in e, Miraç'ta gökyüzünde yeşil bir kadeh görmesi üzerine bulunmuş. E, Bu olayın ardından öğretildiğine inanılan bir dua bu. Bazı kaynaklarda geçiyor. Aynı zamanda divan şiirinde de sık sık karşımıza çıkıyor. Ee, eski devirlerde, savaşlarda e, öldürdükleri düşman hükümdarlarının kafatasını kadeh olarak kullanma rivayetinden bahsediliyor. Hmm. Yani böyle biraz hikayeler, bu biraz korkunç <gülüyor> e, bir hikaye. Vay fantastikmiş. <gülüyor> evet değil mi? O zaman bir şarkı nasıl verelim bence? Geldi mi? Buyurunuz. Geldi efendim. Ee, şarkımız Melihat Mürses'ten gelecek. Kadehinde zehir olsa. Açık radyadayız. 95.0. Camus'la güreşiyoruz. Divan edebiyatına bir girdik, çıkamadık. Kaldık. Kaldık. Devam ediyoruz efendim. Kadehlerin içinde Camus'la güreş, kadehin sıklıkla geçtiği güzel bazı divan beyitleri paylaşıyor. Örnekleri devam ediyoruz. Ahmet Paşa'dan geliyor bir beyit. Umar ki bu sener ala şeker dudağından ne kanına susamıştır gör ey Nigar Kadeh demiş. Şimdi burada e, ilk dize biha ile anlaşılıyor aslında. Yani e, şeker dudağından e, öpücükler almayı umar Kadeh deniyor. E, ka, e, burada sadece Nigar sözcüğü bilinmiyor aslında. Bu da resim gibi e, güzel e, manasına gelen bir sözcük. E, sevgiliye Ee, tabii dudağına değen e, kadehden bahsediliyor, sevgiliye hitap ediliyor. Kana susamak e, rengiyle ilgili şarabın kıpkırmızı olduğu için e, pek çok çağrışımı bir arada e, barındırarak... ...aynı zamanda şarabın e, tadı ya da içtikten sonra verdiği zevk, o şeker dudaktan alınan öpücüğün tadına benzetiliyor gibi bir hoşluk var sonra doğrudan Cem Sultan'dan bir beyit paylaşalım. Çün öper her nefes o lali şeker varı kade rüzgar eylese toprağımızı varı kade denmiş. Yani şöyle bu lali şeker var denilen şey aslında şeker saçan kırmızı dudak gene Artık yavaş yavaş aşina olmaya başladık. Yani şarabın renginin kırmızı dudakla özdeşleştirilmesi, aynı zamanda tadının ve lezzetinin şekerle yan yana durması. Yani her nefeste o şaraptan içtiğinde sanki dudaktan öpmüş gibi oluyor deniyor. Buradaki rüzgar bizim bildiğimiz rüzgar değil, rüzigar gibi zaman anlamına geliyor. Hmm. Yani zaman diyor, keşke toprağımızı e, kadeh yapsa. Yani biz öleceğiz, toprağa karışacağız. O topraktan keşke kadeh yapsalar diyor. Hmm. Çok hoş değil mi? Evet. Ya ben burada Ee, yani sevgiyle bir hocama almak istiyorum üniversitedeki evet. Mehmet Çavuşoğlu e, profesör bizim Metin Şerh hocamızdı. E, Metin Şerhi Metin açıkl Metinlerin açıklanması yani hı hı. şerh etmek anlamında e, aslında e, eski edebiyattaki bir takım şeyler de hele o genç e, halimizle bazen bizi çok bayer ve boardı da yani itiraf etmeliyim. Ancak Mehmet Çavuşoğlu divan şiirine Öyle güzel anlatırdı ki yani gerçekten onunla sevdim diyebilirim. Böyle sınıfın bir ucundan öbür ucuna koşar, bu dizeleri okur, bu dizelerin içindeki çoklu anlamları böyle hevesle, aşkla anlatır. Hı, bir Sen anlatırken kadar, benim de gözümde canlandı. Gerçekten öyle yani. Bir ne hocam, kadar önemli. Evet çok önemli. Devam edelim. Enveri'den bir beyt. Sohbetin görür gözü, pürüm. E gözlüğü eli ayağı durur sakinin ey diller kadeh. Şimdi Enveri bu beyitinde ben böyle biraz kesintili okudum ama fiil ve mehyan meyhaneci anlamına geliyor. Aslında e, sohbetin e, görür gözüdür diyor kadeh. Meyhanecinin de gözlüğüdür. E, sakinin eli ayağıdır. Ee, sonuçta bir sürü tanım yapmış ve şarapla ilgili herkes için vazgeçilmez vazgeçilmez olan bir şey yani bu kadeh ee, tam bir kadehe övgü beyti ve şu Beyitle de bitirmiş olayım Karamanlı ayninden geliyor tabi itme gerekmez ilaç illetime benim bu derdime daha doğrusu baştan okuyayım ee, yanlış bir yerde kestim tabi itme gerekmez ilaç illetime benim bu derdime Çünkü yeter deva kade. kadeh. Burada evet. tabibe doktora hitap ediyor. Benim diyor illetime hastalığıma bir ilaç gerekmez. Deva olan şey bir kadehtir sadece. Yani şaraptır anlamında. Böylece divan edebiyatı faslını kapatıyorum ben. Evet, evet, evet. Güzel. Devam. <gülüyor> e, hala vaktimiz var mı? Var. Devam edebiliriz. Biraz modern şiire geçiş yapalım. E, leblebitozu.com'dan güzel dizeler e, aldım. Hem e, kahve hem cezve hem e, kadeh var içerisinde. Ben çok uzun konuştum. Sen ikinci yeniyle başla ben sonra diğerlerini diğerlerine. Cemal Şüreyi Hanım Piyale diye bir şiir var onu paylaşayım istersen. <gülüyor> Sıra hep son kadehe geliyordu. Dudakların başkalarının masasında lale. Ben boynumdaki ipe bir düğüm daha atıyordum. Peşinden başka gidecek yer yoktu. Seni artık hiç sevmediğim halde. Senin o eskisi olmamana imkan yoktu. Ama inadından yapıyordum bunu Cemile. İnattan da hep o içip içip gitmeler. Bense boşalttığın kadehleri satın alıyordum. Enayilik ettiğimi bile bile. Hele o çıkışın yok mu kapıdan o Allah'ın belası herifle? Başkasının olmayı bir türlü beceremiyordum. Millet arkandan gülüyordu düştüğün hale. <gülüyor> Kendi görmek istediği şey herhalde bu gibi geldi. Atilla İran'ın şiirleri ne de bana anımsattı biraz. Evet canım. Devam edersen. Bir de didik cansever vardı sen. Ha ben ikinci elleri devam evet, edip de geldik cansever'dan. Mendilinde kan seslerinden bir bölüm var, bir alıntı var. E, bir güzel kadeh tutuşum vardı eskiden diyor. Dirseğin iskemleye dayalı, bir vakitler gökyüzüne dayalı derdim ben. Çok güzelmiş. Arada bazı e, işte metin var ama orayı kestik. E, direkt doğrudan e, kadehle ilintili olan kısma geçiyorum. Bakıyorum da şimdi o kadeh küfür gibi duruyor elinde. Yani o aradan geçen dizelerde duygular baya bir değişmiş yani. O kadar <gülüyor> kadeh tutuşuna övgü. Bu kadeh tutuşa övgü dizeleri de çok vardır ikinci yeni de. Bir de sen biliyor musun Kerem'cim Edip Cansever rakı kadehleri var. Ha. Evet, üzerinde Edip Cansever dizeleri falan olan, çizim de olan. Hmm, belli bir markanın var, bazı evet. olan herhalde odur Sanıyorum yani. Sanıyorum o markanın, evet. E, bulursak kullanırız hatta. E, zamanımız varsa ben şiir devam edeyim. gene Genellebilebitozu.com'dan. E, şimdi sadece kadeh değil dediğim gibi e, fincan falan da var. Karışık gideceğiz. Birhan Keskin'den e, geliyor. E, bir mevsim yok anne gibi e, şiirinden. Belli bir bölümü alacağım. İstersen kahve içip fal bakarız gene. Bana uç, üç vakte kadar yolculuk görünür. Belki ay doğar fincanda hanemize demiş. <Gülüyor> e, bu e, şey kahve falından bahsederken çok güzel yerine otururmuş aslında. Sonra Caizsıkı Tarancı'dan, bugün Hava Güzel şiirinden gene bir alıntı. Annemden mektup aldım. Memlekette gibiyim. Allah'a çok şükür karnım tok. Elimi uzatsam kahve fincanı dudaklarımdadır. Belli ki memleketten uzak kahve fincanı ne kadar memleketi çağrıştıran bir şey. Evet, Öyle doğru. de bir reklam var bugünlerde. Neyse reklam yapıyormuş gibi olmuyor ama tam böyle yani çok uzaklarda olan bir çift bir özlem anıyorlar direkt ee, kahveyle ilgili Can Yücel poetik adam. Ee, bu gerçekten Can Yücel yalnız. Her yerde sürekli Can Yücel yazıp Can Yücel olmayan şiirleri gördükçe. Herkese cevap yetiştirmek istiyorum. O can yüce değil, bu da değil, o da değil, o da değil. Eee başka evet, bir dile benzetmek olan. İdence dilinde o iyi şeyler, bulgular oluyor. Yani benziyor, yani, ya can yüce yaşasaydı ne küfür ederdi, ne küfür ederdi kimdir <gülüyor> ve o kadar can Yücel'e <gülüyor> ben benzemeyen, Eee evet. yakışmayan, böyle geyik geyik şeyler. Keremcim ben ilerliyorum. Sen süreniz dolarsa bana hatırlat. Çünkü sanat bitmeyecek gibi geldi bana. Şimdi can dedik, poetikadan ee, Bardak yoksa kahve kuru yemişçiden tedariklenip ve cezveyi ateşe sürüp üstüne yemeni, şekerini taşırmadan pişiriyorum demiş Poetika'nın birkaç dizisinde. Murat Murat Anmunga'nın bir kahve, bir fincan kahvesi var. Şiirin ismi bir fincan kahve. Çok zaman sonra oturup bir fincan kahve içebilmeli insan eski sevgilisiyle. Sonra biraz devam ediyor şiir. Sonra... Gene fincana döneceğiz. E, Garbucin şarkısı Cabo Coffee Benim yıllar önce aşkımıza verdiğim Söz gibi, hayal Yıllar sonra insanın eski sevgilisiyle Hüzün, şefkat Ve incelikle bir fincan kahve içebilmesi hmm. Diye de devam ediyor. Sonra Bedri Rahmi'nin İstanbul Destanı'nda Kadehlerin çınlasın Orhan Veli demiş. Çok hoşuma gitti. Hmm. Kulakların çınlasın derler ya Hani Orhan Veli'nin de İçkiyi sevdiği düşünüldüğünde e, hemen oradan Orhan Velinin şanolu şiirinde dedi bir kadehlerin Biri gelir biri gider dizesi vardır. E, onunla da hem Orhan Veliyi almış olalım. Bir de Atileyi hemen elde var Hüznü'nde de e, gene bir alıntı sadece kadehlerin mehtaba kaldırılması adeta düğündür demiş. Çok hoşuma gitti benim bu dize, şey. değil mi? Öyle kaldırılır ışıl ışıl. Ee, şiirler bu kadar. Resme vaktimiz kaldı mı Keremciğim? Aslında kalmadı. Resme haftaya devam edelim. Evet. Ee, sanatla e, bitireceğiz zaten. Sanatın resim kısmıyla işte kadeh bu altılıyı da, bitireceğiz gibi duruyor. Aslında çok da bardaktan kadehten uzaklaşmayan başka kelimelere kayacağız. Evet. Ee, ama evet resim haftaya kalsın. Peki. Haftaya görüşmek üzere o zaman sevgili dinleyenler. İyi haftalar dileyelim. Ağzınızın tadı yerinde olsun. Sevgili Gülis Kaptan'a tekrar teşekkür edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.